Radyo Havan'da bizle raporun programında yine birlikteyiz. Alışta geldiği üzere programımızın akışı şu şekilde gelişecektir. Öncelikle takip eden ayı Mayıs ayının Mali ve SSK Sosyal Güvenlik Kurumu takvimi üzerinde bilgilendirme yapacağız. Çalışanlara ait dikkat edilmesi gereken hususlara kısa bir değineceğiz. Bu program birinci dönem, iki birinci dönemi yani Ocak, Şubat, Mart dönemine ait geçici vergilerin Mayıs ayında verileceği e, yasal zorunluluk olması itibariyle Ocak, Şubat, Mart ayındaki programlarımızın bir tekrar niteliğinde taşıyacak. Yine de kısa kısa gelişmelere, güncel gelişmelere değineceğiz. <gülüyor> Programımızın <gülüyor> amacına ulaşmasını, katkı sağlamasını gerek ezdacı dostlarımızdan gerek ezdacı dostlarımızın muhasebe müşavir işlemlerini yürütenlerle katkı sağlamasını, fayda sağlamasını diliyorum. Mayıs 2010 takvimi 14 Mayıs 2010 Cuma biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere 2010'a birinci dönem geçici vergi beyanlamasının verilmesi yani Ocak, Şubat, Mart dönemini içeren birinci dönem gelir tablosunun düzenlenmesi ve dönem geçici vergi beyanlamasının verilmesi. 17 Mayıs 2010 Pazartesi Bu birinci dönem geçici vergi beyanı sonucu tahakkuk eden verginin vergi idaresine ödenme günü sonu. 24 Mayıs 2010 Nisan 2010 dönemine ait muhtasar beyanlamenin verilmesi ve yine Nisan 2010 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu aylık hizmet bildirgelerinin hizmet cetvellerinin verilmesi ve 2010 Nisan dönemine ait katma değer vergisinin vergi idaresine verilmesi 26 Mayıs 2010 Salı Muhtasar ve KDV beyannameleri sonucu tahakkuk eden verginin vergi idaresine ödenmesi 31 Mayıs 2010 Salı Sosyal Güvenlik Kurumu Nisan 2010 dönemi Ee, Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin ödenmesi, yine 31 Mayıs 2010 Nisan 2010 dönemi BA ve BS formlarının vergi internet ortamında vergi idaresine verilmesi, bu tarih itibariyle vergi lavalarının tasdikinin yapılmasının son günü, bunu da hatırlatalım. Yine hepimizi ilgilendiren. Ee, emlak vergilerinin birinci taksitin ödenme süresinin de pazartesi günü, yani 31 Mayıs 2010 pazartesi günü son günü olduğunu, yine çevre temizlik vergisi dediğimiz vergilerin de birinci taksit ödemesinin son günü olduğunu hatırlatalım. Görüldüğü üzere 31 Mayıs 2010'da birçok şeyin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ayrıca ilave işlemlerimizin de son günü olduğunu hatırlatmış olalım. Açılışta da söylediğimiz üzere, Programımız Ocak, Şubat, Mart dönemindeki yapmış olduğumuz programların kısa bir tekrarı niteliğinde olacak. Ve bu arada her ayda yapmış olduğumuz bu girişte bahsetmiş olduğumuz üzere Sosyal Güvenlik Kurumu için e, yoğun eczane teftişlerinde, eczane denetimlerinde dikkat edilmesi gereken birçok hususun yanında İş ve sosyal güvenlik kurumu açısından dikkat edilmesi gerekenleri de her programımızda takip anlatmaya, aktarmaya, hatırlatmaya diyelim daha doğrusu özellikle e, özen gösteriyoruz. Bunun için çalışanların sosyal güvenlik kurumuna kaydının yapılma mutlaka yapılmasını sağlamalısınız. Ücret borduları ve ücret hesap pusuları çalışanlarına imza atılmalıdır. Ücret ödemeleri Bankalar yani ATM makineleri aracılığıyla yapılıyorsa talimat ve listeler kanunun saklanma süreleri içerisinde saklanması yani diğer defter ve belgeler gibi kanun saklama süresi saklanması ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere itinayla özenle saklanması gerekmektedir. Ücretli izinler yasada öngörüldüğü gibi kullandırılmalı ve izinlerin kullandırıldığı mutlaka imza altına alınmalıdır. İmza atılmalıdır. Çalışanların giriş ve çıkışlarının sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi yapılması mutlaka sağlanmalıdır. İş yerlerine vergi levhalarının yanında ödeme kaydedici cihazların asıldığı gibi aylık prim ve hizmet belgesi cetvelleri iş yerine asılmalıdır. Yine 16 yaşından küçük ve 16 yaşından büyükler için Asgari ücretin ilanı sağlanmalıdır. Şimdi bu programın bir Ocak Şubat Mart'taki bir tekrar niteliğinde olduğunu söylemiştik. Bu tekrarları özellikle bizi arayan dostlarımız, ezacı meslek ezacı dostlarımız ve ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensupları geçici vergi dönemlerinde yani Mart e Haziran Eylül ve Aralık dönemlerinde bir tekrar niteliğinde dikkat edilmesi gereken hususları çünkü geçici vergi beyanlaması döneminde, vergilendirme döneminde gelir tablosu düzenlendiği için kısaca eczanelerle ilgili özellikle işlemleri hatırlatmamızın fayda sağlayacağını talep etmişlerdir. Biz bu talebi son derece makul ve mantıklı bulduk. Faydalı da olacağına inanıyoruz. Onun için 30 yani 30 Haziran dönemini ilgilendiren Ağustos ayın Temmuz ayı programımızda yine Eylül dönemini ilgilendiren Ekim ayı programımızda bir, bir sonraki takip eden ayı anlatacağımız şekilde bu programları tekrar edeceğiz. Şimdi bunu söyledikten sonra birinci dönem geçici vergi beyannamesinin hazırlanacağı yani 2010'a birinci dönem geçici vergi beyannamesinin hazırlanacağı Ocak Şubat Mart dönemi ile ilgili olarak öncelikle Envanter çalışmamıza dikkat etmemiz gerekir. Kaydı envanterin düzenlenmesi sağlıklı tutulması hem stokla ilgili olarak hem de vergi matrağının doğru tespit edilmesi anlamında hem de olası hatalardan yani olması gereken e, hatalardan olabilecek hatalardan düzelteyim olabilecek hatalardan mümkün olduğunca en azından riski indirmek ya da kaçınmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Güzel Gelir vergisi beyannamelerini oluştururken söylemiş olduğumuz gibi geçici vergi beyannamelerini oluştururken de ezaneler için en önemli unsurları envanterden sonra şöyle değerli nitelendirebiliriz. Yani giderlerin, ilgili giderlerin kayıtlara intikal edilmesi, gelirlerin kayıtlara intikal edilmesi gibi klasik vergilendirme ve muhasebe işlemlerinin dışında iki parametreye daha dikkat etmemiz gerekir. Bunlar nedir? Birincisi Vergilendirme dönemi içerisinde eczanelerin hakkı olan, serbest eczacıların hakkı olan miadı geçmiş ilaçların kontrolü ve düzenlemesi ve takibinin mutlaka yapılmasını sağlamak gerekir. 2. Sosyal güvenlik kurumunca eksik ödenen, yani SGK kurumunca eksik ödenen ilaç bedellerinin ya da ilaçlara ait, reçetelere ait fatura bedellerinin kayıtlara alınması ve takibi Ne ...itina edilmesi ve dikkat edilmesi gerekir. Bu miadı geçmiş ilaçlar çok konuşulu konuşuluyor, hala konuşulmaya devam edecek. Biz de bununla ilgili programlarımızda çokça bahsediyoruz. Kısaca değinmek gerekirse miadı geçmiş ilaçların öncelikle tespitinin yapılması... ...sonra sağlık, il sağlık müdürlüğü yetkililerince görüldü onayının yapılması... Buna derkanaken, derkana tek diyebiliriz. Görüldü onayı diyebiliriz. Daha sonra bağlı bulunduğumuz vergi dairesi kapsamındaki takdir komisyonlarına müracaatla ve nihayetinde takdir komisyonunun kararıyla ilgili e, miadı geçmiş ilaçların tutarının gidere aktarılması ve bu gider neticesinde de vergi matrağından indirim konusu yapılmasına özellikle dikkat etmemiz gerekir. Yine bunu yaparken Aralık'ta yapılmış düzenlemeyle MİAD'ı ya geçmiş ilaçlarla ilgili olarak katma değer vergisinde yapılan düzenlemede katma değer vergisi açı, açısından katma değer vergisi açısından da düzeltim işlerinin yapılmaması, yapılmasını unutmamamız gerekir. Kısa bir ara size raporu kaldığımız yerden devam edecek. Saygıdeğer dinleyiciler. Saygıdeğer ezici dostlar, saygıdeğer dinleyicilerimiz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde sosyal güvenlik kurumunca eksik ödenen ilaç bedellerinin yine vergi matrağı karşısındaki durumu üzerinde duracağız. Programımızın birinci bölümünü sonlandırırken miadı geçmiş ilaçların takdir komisyonu kararıyla gider yazılabileceğini o süreci anlatmış, vergi matrağından indirim konusunda yapılabileceğini değinmiştik. Ve en son olarak da 113 Serinoğlu Aralık ayında çıkan katma değer vergisi genel tebliğinde de bunlarla ilgili katma değer vergisi tutarının da düzeltilme işleminin yapılmasından bahsetmiştik. Ocak-Şubat-Mart dönemi yani 2011. Dönem vergi matrağı oluştururken gelir tablosu sonucunda gelir ortaya çıkarken ve nihayetinde vergi matrağı oluşurken dikkat etmemiz gereken birçok parametreden bahsetmiştik. Ama yine önemli parametreden bir tanesi de sosyal güvenlik kurumunca eksik ödenen ilaç bedellerinin vergi matrağı karşısındaki durumudur. Herhangi bir gerekçeyle sosyal güvenlik kurumunca herhangi bir nedenle eksik ödenen ilaç bedelleri de ezane işletmeleri için bir zarardır, bir gider unsurudur. Diğer bir ifadeyle haslatın eksik tahsil edilmiş olmasıdır. Haslatın eksik tahsil edilmiş olması bir parametre bir unsur olmakla birlikte bu haslatı oluşturan ilaç tutarının da nihai tüketiciye, hastaya teslimatının yapılmış olması muhtemelen o ilacın kullanılmış olması yani ilaç, ilacın kendisinin geriye iadesi söz konusu değildir. Bildiğiniz üzere reçete düzenlenen reçetesi reçeteye sahip olan hastalar eczane işletmelerine gelip reçetelerini ibraz ettiklerinde ilaçlarını alıp gidiyorlar. Daha sonra eczane işletmesi bu ilaç vermiş olduğu ilaçlara ait e, reçeteleri oluşturuyor ve nihayetinde vergi usul kanununda belirtilen süreler içerisinde fatura ederek ...sosyal güvenlik kurumuna fatura ediyor... ...ve bedellerini de yine... ...bu fatura sonrasında bedellerini tahsil ediyor... ...biraz önce ifade ettiğim gibi... ...ilaç hastaya verilmiştir... ...yani ilacın geriyadesi söz konusu değildir... ...reçete bedeli... ...sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmiştir... İşte bu safhada... ...herhangi bir gerekçeyle... ...fatura tutarının eksik ödenmesi durumunda... ...ki zaman zaman olabilmektedir... ...bu durumda... Sosyal Güvenlik Kurumu iade faturası düzenlemediğinden çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu nihayetinde ilaç bedelini ödüyor. Konu tartışı gelmiştir. Bu tartışma ile ilgili olarak yine bahsetmiş olduğumuz üzere bu konu üzerinde çok durduk. E, gelir idaresi iade edilmesi gereken belge olmaksızın olmadığı durumlarda ki bu yalnız eczane işletmelerinde ve ilaca yönelik bir düzenlemedir. Faturayı düzenleyen kurum tarafından, faturayı düzenleyen eczane işletmesi tarafından haslattan çıkartılması ve şüpheli alacak veya değersiz alacak hükümlerine göre düzenlenmesi, düzenlemenin yapılması, kayıtlarının yapılması ve nihayetinde bu şekilde kayıtlara yapılmış olan tutarın da karşılık ayrılarak giderlere atılması mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken şey, biz eczane İşletmecisi, ezacı dostlarımıza ve eczane işletmelerinin defterlerini tutan muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımıza şunu öneririz. Önermemiz doğru olur muhasebe mantığı açısından. Her nihayetinde borçlu olan kurum sosyal güvenlik kurumudur. Sosyal güvenlik kurumu kümülatif olarak takip edilirse bu tutarın hangi faturaya ait olduğu zaman zaman kaydı işlem olarak hatalı Takip edilebilir. Yani total olarak, kümülatif olarak takip edilirse, tutar üzerinden ne kadar eksik ödendi, hangi fatura eksik ödendi ta takipte zorluk olabilir. Biz onun için muhasebe işlemlerini yürüten meslektaş arkadaşlarımıza, muhasebeci arkadaşlarımıza, malum müşavir arkadaşlarımıza şunu öneriyoruz. Diyoruz ki, sosyal güvenlik kurumuna tanzim edilen... İlaç, e, reçete bedellerinin faturalarını her bir işlem için ayrı ayrı takip etmek gerekir. Bu ne demektir? Sosyal güvenlik kurumu tek bir müşte, müşterimiz, müşterisidir eczanenin. Her fatura sanki farklı bir müşteriye tanzim ediliyormuş gibi işlem yapılmasında fayda vardır. Böylece eksik ödenen ilaç bedellerinin e, hangi faturadan kaynaklandığını, hangi faturaya istinaden eksik ödeme yapıldığını, nihayetinde o fatura üzerinden de hangi ilaçtan eksik ödeme yapıldığını, hangi gerekçeyle yapıldığını takip edilmesi gerekir. Öyleyse son cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca eksik ödenen ilaç bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczane işletmesine bir iade faturası ve benzeri belge düzenlenmediğinden eksik ödenen tutarın eczane tarafından eczanenin muhasebe işlemlerini yürüten tarafından hastattan çıkartılması ve gidere yazılması vergi matrahından indirim konusu hale getirilmesi gerekir ki biraz önce bahsettiğim şüpheli alacak veya değersiz alacak hükümlerine göre değerlendirme yapılmış olması gerekir bunun için öncelikle alacaktan bu rakam çıkartılıp şüpheli alacaklara ve şüpheli ticari alacaklardan da şüpheli ticari alacaklar karşılığıyla karşılık giderlerini aktararak vergi matrahından indirimi yapılmış olur ve işlem böylece tamamlanmış olur. Eee vergi usul kanununda ispat edici kağıtlar, değer alacaklar, şüpheli alacakların maddeleri içerisinde bu maddelere ayrıntılı girip zamanı ve teknik ayrıntılara girmeden bizi izleyen, bizi dinleyen muhasebeci mali müşavir arkadaşlar vergi usul kanunu İspat edici kağıtlar madde 227, ders alacaklar ve yusul kanunu madde 322, şüpheli alacaklar vergi usul kanunu madde 323 hükümleri çerçevesinde işlemi ilgili kayıtlar alabilirler. Yine Gelir İdaresinin 18 Aralık 2008 tarihinde vermiş olmuş vermiş olduğu e, Türk Yazıcılar Birliği'ne yazıyla da e, işlemin yasal alt yapısı oluşturulmuş olur. Programımızın son kısmını şu şekilde toparlayalım bir hatırlatmayla. Bilindiği gibi serbest eczaneler ilaç katkı payı ve hasta muayene ücreti altında iki farklı taslat yapmaktadırlar. Burada ilaç katkı payını şu şekilde ayırabiliriz. İlaç katkı payı bir ilacın bedelinin bir kısmının hastadan bir kısmının sosyal güvenlik kurumundan hastatının yapılmış olmasıdır. Tekrar ediyorum, ilaç katkı payı bir işlemin, bir ilaç bedelinin bir kısmının hastadan, bir kısmının da sosyal güvenlik kurumundan hastatının yapılmış olmasıdır. Burada sosyal güvenlik kurumuna verilen bir ilacın, örnek 10 liralık bir ilacın, 50 kuruşunun ya da 1 lirasının ezacı e, tarafından 1 lirasının hasta tarafından, 9 lirasının da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tahsil edilmiş Halidir Bunu bu şekilde Belirtmiş olalım Muayene ücreti dediğimiz Ücret ise Burası önemli Hastanın Hastanın Kamu adına Eczaneye ödemesi gereken, sosyal güvenlik kurumunun eczaneye ödemesi gereken tutardan kesilerek bunu ödemesidir. Konuyu biraz daha basitleştirelim. Hasta Ahmet X hastane işletmesine gidiyor, muayenesine oluyor. Oraya vermesi gereken 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 liralık tutarı ilaçlarını alırken eczaneye ödüyor Eczane işletmesi bu almış olduğu tutarı sosyal güvenlik kurumuna tanzim ettiği faturalar örneğin 100 liralık fatura tanzim etti. Sosyal güvenlik kurumunun eczane işletmesine ödemesi gereken ödeyeceği tutar 100 liradır. Sosyal güvenlik kurumu 95 lira ödüyor. Yani demek istiyor ki ben sana 100 lira ödemem gerekirdi. 90 sen bana yüzdelik fatura tanzim ettin. 95 lirasını ben ödüyorum. 5 lirasını da hasta ametten aldın. İşten budur. İlaç muayene bedelleri ilaç bedellerini düzeltiyorum. İlaç katılım bedelleri farklı şeydir. Muayene ücretleri farklı şeydir. Onun için bununla ilgili olarak düzenleme yapılmıştır. Muayene bedelleri için herhangi bir belge tanzim edilmesine gerek yoktur. Şeklinde 16 Şubat 2009'da verigüsü kanunu 40 numaralı sirküleri yayınlanmıştır. Radyo Havan'da bizze raporunun sonuna geldik saygıdeğer yazıcı dostlar ve saygıdeğer muhasebeci malumüşavir dinleyicilerimiz. Radyomuzun yayın sorumlusu Deniz Özen arkadaşımla birlikte hoşçakalın. Dostça kalın diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir sonraki size görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Hmm. Sağlıcakla kalın. Dochłere, kłółere, iin demir çarık gelardım sıra dağlara, yollara, çöllere. Diğerden diğerine bir yol Sor beni yerim yerim. Bul beni yarim, yarim. gör Gör yarim, yarim, jadam, ah, jadam, beni. Benim. Sen kalem ol, bende kağıt, jadam, beni, yarim. yarim, çiz beni, yarim, yarim, jadam, beni, yarim, yarim, jadam, ah, beni benim. Sen mowę dejad, ja zabini, ja rim, ja zabini, ja Dertli dertli name çalan tellere Yanık yanık türkü diyen dillere Dağlara, yollara, çöllere Diyardan diyara bir yol Sor beni yarim yarim Bul beni yarim, yarim. Gör beni yerim yerim ah beni beni Sen kalem ol bende kaos yazı beni yerim yerim çiz beni yerim yerim çöz beni yerim yerim ah beni beni Sen kalem ol bende Yaz beni yarim yarim Çiz beni yarim yarim Çöz beni yarim yarim Ah beni Sen kalem ol bende kağıt Yaz beni yarim yarim Çiz beni yarim yarim Çöz beni yarim yarim